Kıymetli Arıkam Radyo dinleyenleri, Kalbin Sesi Arıkam Radyo'da, Bir Gariplerin Kitabı programında da Temcebecioğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyoruz. Malumunuz olduğu üzere bu programda Kıymetli hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, menakıbını ve tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Kıymetli hocam, bir önceki programda Esad Efendi Hazretlerinin Sohbetle alakalı kanaatlerinden e, kısaca bahsetmiştiniz Belki bununla alakalı söylenecek çok şey var ama e, program ona müsaade etmişti. Dilerseniz bu, bu programda da dünya nedir? Esad efendi dünya ile ilgili neler söylüyor? Yani tasavvufi manada dünyaya verilen ehemmiyet ne kadardır? Dünya ne anlam ifade ediyor Bunlardan bahsedebilir misiniz? Auz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim dünya kelimesi lügatta yaklaşmak manasında bir mastardır. Yaklaşmak. Yani isim olarak yaklaşan anlamındadır. Ama terminolojik olarak dünya Ahiretin zıttı. Evet. Ahiretin... ...uzağındaki hayat... ...gibi anlamlara gelir. İnsanların yaşadığı yeri... ...ifade eder. Şu anda insanların... ...yaşadığı yere... ...şimdi... ...Avrupa dilinde... ...Ört Planet... ...Dünya Gezegeni adı veriliyor. Evet. Bir gezegen... ...yaşadığımız gezegen o manaya geliyor. Ayrıca... Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı sizi aldatmasın, oyun ve eğlenme yeri şeklinde dünyanın sürekli aldatıcı yönüne işaretlenmiştir. Yani insan bu dünyada hep algı yanılmasıyla yaşıyor. Yani Allah'ı biraz kaybederek yaşıyoruz. Onun için burada Mevlana'ya ait olduğunu düşündüğümüz her şey ondan diye çok güzel bir şiir var.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 Elmayı, narı, daldan mı sandın? Her şey Allah'tan, Yoksa sen, agıyardan mı sandın? Baharı gönderir, al, gelin gibi, Bir hazine ki görünmez gibi, Allah cemildir, güzeldir, Cemal onun tecellisi, Yoksa sen, ...güzeli yeşilden aldan mı sandın... ...her şey Allah'tan... ...yavrucuğum her şey Allah'tan... ...yoksa sen başkasından mı sandın... ...çok istesen de... ...inat etsen de olmaz... ...Allah ne takdir ettiyse... ...ondan öte muradın olmaz... ...o uçurursa... ...senin kanadın olmaz... ...uçmayı kuştan... Kartaldan mı sandın Onun emriyle göktedir varlıklar Onun emriyle yerde var kalabalıklar Allah dilerse kavağa çıkar balıklar. Yavrucuğum sen şu düzeni Ve hayatı faldan masaldan mı sandın Her şey Allah'tan Her şey Allah'tan Yoksa sen başkasından mı sandın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 Allah dilerse azlar çok olur Allah dilerse varlar yok olur Allah dilerse açlar tok olur Yoksa sen tokluğu paradan puldan mı sandın Yavrucuğum her şey Allah'tan Her şey Allah'tan Yoksa sen başkasından mı sandın İbrahim duada, Nemrut'un ateşinde Ateşler gülzar olur, türlü esrar işinde Oğlu İsmail razı, kurbandır, babasının peşinde Yoksa o kesmeyen bıçağı sen İsmail'den mi sandın? Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan Yavrucuğum yoksa sen başkasından mı sandın? Firavunun kucağında Musalar doğar. Açılır kızıl deniz küfvarı boğar. Ortadan kalkınca sebepler gökten buldırcın yağar. Yoksa sen zaferi ebabil kuşundan mı sandın? Her şey Allah'tan. Her şey Allah'tan yavrucuğum. Yoksa sen başkasından mı sandın?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 her şey Allah'tan. Yoksa sen başkasından mı sandın? Yoksa sen başkasından mı sandın? Ateşi söndürdün, suyunda kaldın. Sütünü içtin de koyunda kaldın. Bir ömür yaşadın oyunda kaldın. Dünyayı evlattan, dünyayı evlattan maldan mı sandın? Her şey Allah'tan yavrucu, her şey Allah'tan. Yoksa sen başkasından mı sandın, başkasından mı? Allah'ın sanatı varlığın akışında, Allah'ın şefkati ananın bakışında, O'nun rahmeti suyun akışında, Yoksa suyu sen pınardan gölden mi sandın, Yavrucuğum her şey Allah'tan Her şey Allah'tan Yoksa sen Başkasından mı sandın Başkasından mı Ellerin titrer Feri kesilir gözlerinde Kapılırsın pek amansız bir derde Hastalık Musibet Ancak bir perde Yavrucuğum, ey kul, yoksa sen eceli Ezrail'den mi sandın? Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan, yoksa sen başkasından mı sandın? Amele bakarsın, ateşi tartar. Rahmete bakarsın, ümidin artar. Kurtar beni Allah'ım, kurtar. Ey gönül, sen kurtuluşu yoksa amelden mi sandın? Her şey Allah'tan. Her şey Allah'tan. Yoksa sen başkasından mı sandın? Yoksa sen başkasından mı saldın? Evet, bu her şey ondan şiiri... Yani dünya ile alakalı bir yapı, dünya ile alakalı yani her şeyi Allah'tan bilmek. Dünyayı okumak istiyorsak, dünya ve mafiha ve onda bulunanlar hepsi Allah'ın. Dünyayı öyle algılamak lazım. Bizim değil, bize emanet verildi. Kullanacağız, gideceğiz. Dikkat etmek lazım. Ayet-i Kerime'de dünya hayatı sizi aldatmasın buyruluyor hocam. Yani bu dünya hayatının... İşte... Evet, ayet-i ...dünya hayatı sizi aldatmasın. Oyun ve eğlenme yeri... ...bu dünya. Oyun diye anlattığımız... ...işte devlet dairesinde memuruz. Para kazanıyoruz, geliyoruz, yemek yiyoruz. Bu oyun kısmı dünyanın. Eğlenme de bunun dışındaki... ...boşa geçirdiğimiz vakitler oluyor. Evet. Tam tesiri bunun bu. Oyun ve eğlenme yeri. Bu dünyanın bir aldatıcı... ...yani... ...göründüğü gibi olmadığı... ...kanaatını uyandırıyor. Yani gördüğünüz gibi değil bu dünyaya. Dikkat edin. Ve <gülüyor> mel dünya ile laibun ve laib ve lehviyat. Laib, Le Le günlük işte para kazanıyoruz... E ...ailemizi geçindiriyoruz. Laib Le o. lehvi de bunun ötesinde... ...boş şeylerle uğraşmak... ...artık ne olursa e olur... Efendim dünyadan en çok uzak olma kaygısı sufilerdedir. Uzak kalma sufilerin daha çok kaygısıdır bu. Evet. Mesela Gazali dünyanın düşman olmasını şu şekilde açıklıyor. Dünya insanların yolunu keserek, çeşitli süsleriyle görünerek onları ebedi saadetten mahrum eder. Kuşeyri ise dünyası için... Çalışanların kendilerine olan zararla birlikte beraberlerinde bulunan insanlara da zararlı olduğunu ifade eder. Yani dünyaya dalan bir kimse sadece kendisine zarar vermez. Başkasına da zarar Etrafında olanları da alır götürür, dünyevileştirir. Evet. Ve onlara gerçekten yazık eder. İyi olmaz. Mürit dünyası için çalışan birisiyle bulunmaktan ötürü... ...manen noksanlığa uğrar. Yani... ...dünya düşkünü, dünya perest... ...seküler hayat tarzına sahip bir insanın... ...o kafa yapısıyla... ...dostluğunu elde ederseniz... ...sahip olduğunuz manevi dereceyi kaybedersiniz. Dünyacılarla beraber olmayın. Samimi dostlarınız... ...ahiret sevgisiyle dolu Allah dostları olsun. Niyazi Mısri de dünyayı zindana benzetiyor değil mi hocam? ...tabii ondan önce peygamberimiz söylüyor... ...ed-dünya... ...yani dünya bir... ...inanan zindanıdır... ...inanan bir kimse... ...eğer inanıyorsa bu dünya ona... ...sıkıcı gelir... ...baskılı gelir, zindan gelir... ...karanlık gelir... ...eğer bu dünya size rahat geliyorsa... ...zindan gelmiyorsa... ...sizde iman noksanlığı var... ...demektir hadis-i şerifin mefhumu muhalifi... ...üç aşağı beş yukarı bu... Evet. Yani bir mümin gerçek inanan bir kimseyi bu dünya sıkar. Tam Türkçesi bunun bu. Evet, Niyazi Mısır'ı bu şekilde dünyayı içinden çıkılması, kurtulunması gereken bir zindan olarak tarif eder. Hacı Şerif'te de geçtiği gibi. Evet. Peki Esat Efendi Hazretleri Hocam bu dünyayla alakalı e, neler söylüyor? Yani ondan bahsedebilir misiniz? Efendim Esad-ı Hazretleri Kudüs'e Sürruh Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabili satın almıştır. İnnallâheşterâ minel müminîne enfise emmâ lehumme bi bi'enne lehumul cennâ. Yani mallarını verdiler, canlarını verdiler ve karşılığında cenneti satın aldılar can ve mal. Bu ayet-i kerime hakkında, esaderbili Hazretleri diyor ki, te'mini asayiş-ü dünyeviyeye ve ihtiyacat maddiye cismaniyetin bezlü nüfus ve emmal ile husulü ne mertebe müsellem ise, zikrettiğimiz ayet-i kerime gibi, edille-i ve berahini satı'a ile sabit ve müberhendir. Ki, saadeti uhreviye ve selameti sermediye, namusu, adalet ve kıstası keramet üzere tesis buyurulmuş olan şeriatı garra ahmediye ve hakikati muallayı mustafeviye, itina ve enfüs ve emmalle Emvale müteallik bir cümle evamir ve tekalifi ilahiyeyi istika ile imkan Pezir olacağını düşünsünler. Yorumunu yapar. Bu bu şekliyle dünya ile ahiret mutluluğunu kıyaslayarak her iki mutluluğunun her iki mutluluğun ve özellikle bu ayet-i kerimeye dayanarak ahiret mutluluğunun elde edilme şartlarını izah eder. Çünkü ona göre lezzetlerin Azının ve çoğunun bir hesabı vardır, bir terazi vardır. O lezzetler o terazide tartılacaktır. Dünya lezzetlerinden insana zarardan başka bir şey gelmemektedir. Kendisinin dünya lezzetlerine göz yumduğunu şu ifadelerinden anlıyoruz. Yani Esad el-Bü dünyaya gözünü kapatmış. Esat ez genci... ...ozlet bağ hiç ...hiş benişin. Çeş mü ümmidi... ...hud bent ez... ...makdemi lezâiz. Ne demek hocam? Efendim... ...diyor ki... ...esat... ...yalnızlık köşesinde... ...kendi derdiyle... ...arkadaş olarak otur. Yani kendi derdine yan... ...kendi derdinle otur... Çekil bir kenara ey Esat. Lezzetlerin gelmesinden ümit gözünü yum. Ve gelen lezzetlere de, dünyevi lezzetlere de, iştahlara da dalma. Yani yalnızlık hayatı. Kendini bulma. Zamanlılıktan zamansızlığa göçülecek hazırlık yapma zamanı. Evet hocam. Yani dünya hayatının lezzetlerinden işte Esad Efendi Hazretleri bu şekilde dünya hayatına göz yumarak ve ahireti tercih etmiş oluyor. böyle ahiretu hayru leke minel yani ahiret hayatı dünya hayatının yanında dünyaya göre daha değerli. Öyle bir kıyaslama yaptığı zaman Esad Efendi Hazretleri kıymetli hocam bu dünya hayatıyla alakalı yani dünyayı ahiretle kıyasladığımız zaman e, neler söylenebilir? Evet, yani. gerçekten de dünyada asıl olan iyiliktir. İyili Esat Efendi farklı bir şekilde değerlendirir. Ümmeti muhteremi İslamiye ve milleti muazzamayı Osmaniye'nin saadeti dünyeviye ve selameti uhreviyelerini kafil, ve birçok şük hüda pesen daneyi şamil tab ve neşrine himmet buyurulmuş olan ceride-i ferideleri manzur basira basıra i teşekkür ve iftiharı dervişanım oldu diyerek yapılan hayırla neşriyatı tebrik ve teşekkür etmenin iyilik ve takva üzere yardımlaşınız ayeti celilesine imtisalen e, bir incelik gereği olduğunu söyler. Yani bu dünya hayatında yapılan hayırlar, iyilikler Evet, evet. bu ahirete için bir yatırım. Hepsi evet. bir yatırımdır. Evet. Hayır amellerinin hepsi. Dünya hayatında sık sık vurgulanan istikbal endişesi sözü ise Esat Efendi'ye farklı şeyler çağrıştırır. Ona göre baki alemi düşünen ve görmeye çalışan, kalp gözü açık firasetli, hakikati gören kimselerin istikbal kelimesinden maksatlarının ebedi alem ve ahiret yurdu olduğunu söylerler. Yani istikbal endişesi deyince, mesela oğlumun istikbalini düşünüyorum. Yani 24 yaşında üniversiteyi bitirdiği zaman ne yapacak? Hangi işe gelecek? Biz öyle anlıyoruz. İstikbal değil. İstikbal, öldükten sonra ahirette başımıza neler gelecek? Evet. İşte istikbalin endişesi bu olmuş oluyor. Yani ahiret endişesi olması gerekiyor. İstikbal endişesi dediğimiz şeyin. Tabii ahiret endişesi. Bir mektubunda da müritlerinden mektup ve ziyaretler beklediğini ve bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Şekalletna emvaluna ve ehluna. Ayet-i kerimesi. Evet. 234 dipnotla vermişiz. Fethi Suresi 11. Ayet-i Kerime. Bizim adlarımız ve ailelerimiz meşgul etti ayet-i gereğince mazeretlerinin dinlenmeyeceğini söylemekte bu ayetin ara sıra iki satır olsun muhareratınız vazgeçemeyeceğime iraeyi ettiğini belirtmektedir. Yani bağlılarına, müritlerine yaptığı bir tav tavsiyede öylece yani, bir ziyaret... ne ticaret ne yani. de alışverişin ...kendilerini... ...Allah'ın zikrinden alıkoyamayacağı... ...kişiler... ...ricail vardır... ...ricailun la tülhihim... ticaretun <gülüyor> ve la beyun... ...an zikrillah... ...ve ikab salah ve ita-i ...ayet-i kerimede... ...dünya hayatı... ...insanı Allah'la buluşmaktan... ...engel olamaz... ...yani dünya engeli var... ...ondan dolayı namaz kılmıyoruz... ...şunu yapamıyoruz... ...bunu yapamıyoruz bir takım böyle sözler söylemek asla doğru değildir. Bu evet. dünyanın ile beraber namaza da kalacağız, orucu da tutacağız, zekatı da vereceğiz. Bütün Allah'ın yap dedikleri yapılacak, yapma dedikleri de yapılmayacak. Olay bundan ibarettir. Esad Efendi'ye göre, Esad Efendimiz'e göre Allah'a karşı dünya hayatı sizi aldatmasın ayeti hem şeytanın aldatmasına karşı hem de şeytan tipli yani aslı aslar olmayan fikirleri İslam gibi gösteren insanlar sizi aldatmasın demektir. Yani hem şeytan aldatmasın sizi Tabii. hem de... Şeytan bir Dünya birleşmiş insanlar Dünya var. birleşmiş ve şeytanlaşmış insanların tesiri altında kalmayın. Tesiri altında kalmayın. Şeytan cibilliyetini kazanan insanlar var. Hiç düzgün düşünmezler. Hep kötülük düşünürler. Allah muhafaza buyursun. Evet. Çocuk gibi dünyaya aldanıp hayran kalan, meftun kalan insanların kulağına nasihat gitmeyeceğini ve böyle insanların gönüllerinin irfansız Allah bilgisi olmadan yaşayacaklarını kaydeder. Ona göre göğüsteki Allah'ı tanımayan bir gönül, Allah'ı tanımayan imansız bir kalp o kişinin üzerine yüktür, onun altında ezilir. İmansız olan gönül sinede yüktür. <gülüyor> Mehmet Akif Ersoy'un o sözüne benzer bir söz evet, söylemiştir. Bir söz söylüyor, evet. Bu sözün Esat Efendi'de bir başka karşılığı şudur. Şarap şişini boşuna koltukta taşımak anlamsızdır. Bu ifadeyle Esad-ı Hazretleri şarabın irfanı ifade ettiğini, onun şişe içinde koltuk altında içilmeden taşınıp durma, dolaşmasının boş olduğunu, istifade etmek, unutmak, yaşamak gerektiğini anlatmak ister. Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun ve ancak bir eğlence ve bir süz, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinizden ibarettir. Gerçekten dünya hayatı ee, mal, bakıyorsunuz. Ev görüyoruz. Elbise görüyoruz. Araba görüyoruz. Efendim söyleyeyim, çoluk çocuk görüyoruz. Evet. Efendim söyleyeyim, bağlar, bahçeler, boşanlar, tarlalar görüyoruz. Ağaçlar. Yani her şey, bunların her şeyi bunların hepsi dünya. Yani mana dünya deyince arz gezegeni, dünya gezegeni diye algılamamak lazım. Tamamen bu dünyaya ait bizim tutkunluğumuz bizim bağlılığımız bunun anlaşılması gerekiyor. Evet. Dünyaya olan düşkünlüğümüz dünyaya olan bağlılığımız bunu anlatmak ve bunu dile getirmek istiyor. Kıymetli Hocam yine Abdülkadir Köktül Efendinin anlatmış olduğu bir hatıra var. Evet. Bu Kelami Dergahı'nı bir üniversite olarak değerlendiriyor. Gelen giden orada pek çok eri tabakadan da insanlar geliyorlar. Her kesimden insanlar geliyor ve oradan feyz alıyorlar, ilim alıyorlar, kelam dergisinden. E, bununla alakalı bazı bilgiler veriyorsunuz e, kitabınızda. Dinleyicilerimize, dinleyicilerimize bunları paylaşabilir misiniz? Evet. Mevlana Hazretleri e, e, Esad-i Eûzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim Sami Efendi Hazretleri hukuk fakültesini bitirince muhterem babası Adana'da Müşteba Efendi bir mektup yazıyor. Evladım Sami imtihanların bitince hemen Adana'ya dönmeni bekliyoruz. Çiftlikler seni bekliyor. Gel çiftliklerin başına geç. Üniversite mezunu Genç Sami Efendi böyle bir mektuba nasıl cevap vereceğini bilemez. Evet o okulu bitirmişti. Ama ikinci fakülte olarak kabul ettiği manevi üniversite diye isimlendirdiği kalbi eğitimin yapıldığı dergaha kaydolmuştu. Yani Sami Efendi Hazretleri tarikatı ikinci okul. Yani zahiri değil de batıni ilimlerin tahsil edildiği bir üniversite olarak görmek. Yani ikinci bir üniversite gibi. Tabii tabii. Üniversitedir. Evet. Bir kimse hem derviş hem de üniversitede okuyorsa iki üniversite okuyor. İki fakültede okuyor anlamına gelebilir. Ve kendisi kelamı dergahında hizmete girmişti. 1912-1913'lü yıllarda. Evet. Bu sebeple kıymetli babası Müşteba Efendi'ye şöyle bir mektup yazmıştı. ''Pek sevgili babacığım, elhamdülillah mektebi bitirdik ama ikinci fakülteye kaydımızı yaptırdık. İnşallah en kısa zamanda orayı da bitirip gelmeye gayret edeceğim. Önce ilim, sonra tasavvuf evla olur. İlimsiz tasavvuf başa bela olur.'' ...çok duygulu bir insandı yani... ...Sami Efendi Hazretleri... E, ...tasavvufta yetiştikten sonra... ...efendime söyleyeyim... ...o yazdığı eserleriyle... E, ...tasavvufi hayatıyla... ...efendime söyleyeyim... ...yaptığı irşatlar... ...sohbetler... ...riyazetleriyle... ...ibadetleriyle... ...herkese örnek idi... ...halvetler çıkarmıştı... ...ve... Daha sonradan tabii bitirdiği zaman hakikaten gidiyor şeye. Adana, Adana'ya gidiyor ve Adana'da epeyce bir sürede kalıyor. Bir süre sonra Eser Hazretleri bir daha çağırıyor, geliyor. Menemen olayından sonra artık tamamen Adana yerleşiyor. Ve orada dedelerinin yaptırdığı Ulu Cami var. Ulu Cami'de Sami Efendi Hazretleri dedelerini yaptırdığı Caminin altında kendi dedelerinin 1500 yıllarında ölmüş Kanuni Sultan Süleyman han zamanda yaşamış Ramazan oyla, o, oğulları, beyleri var. Sami Efendimiz'in dedeleri onlar. O evet. cami yaptıran, adına Ulu Camsı'nı yaptıran da onlar. Evet. Sami Efendimiz o camide uzun yıllar sohbet etti. Yani orada hizmet etti o camide. Evet. Bir gün işte 1938'li yıllar galiba ve hatta 40'lı yıllar, İsmet Ünlü'nün yılları. ...Bulgaristan'dan Müslümanlar geldi... ...Muhacirler. Adana'ya çok. Tabi o zaman devlet fakir... ...yardım edemiyor. İşte ikinci can savaşı da... ...başlamış. Acaba... ...bunlara ne yapabiliriz... ...diye Adana valisi düşünmeye başlıyor. Evet. Vali diyor ki... ...buralarda... ...sivil kanaat önderlerinden kim var... ...bu halkı... ...Adana halkını harekete geçirecek... ...yardım ve para toplayacak. Bu gelen... ...Bulgaristanlı kardeşlerimize... ...ekmek, un, yağ... ...şeker, peynir, zeytin... ...yani ihtiyaç maddeleri alacağız. Yiyecek maddeleri alacağız. Evet hocam. Ve Adana'da bulunan... ...ahali, önde gelenler... ...Adana eliti... ...valiye diyorlar ki... ...burada Sami Efendi diye birisi var... Bu Sami efendi konuşur herkes dinler. Sözü de geçer. Onunla bir görüşün, rica edin. O kendi camisinde bir konuşma yapar. O camiye zenginleri biz toplarız. Onların da gönülleri olur. Para toplanır ve Bulgaristan'dan göç edenlere epey bir para toplayabilirizler. Evet. Vali efendi Sami efendi hazretlerine ...makamına çağırıyor. Efendim buranın... ...önde gelen kanaat önderilerinden biri... ...sizmişsiniz. Sizin isminizi verdiler. Şu anda... ...bizim Adana'ya... ...Bulgaristan'dan pek çok muacirler geldi. Bu muacirler için... ...yiyecek, içecek vesaire lazım. Siz camide... ...cuma günü şöyle etkili bir konuşma yapsanız da... ...biraz para toplansa... ...bu insanlara yiyecek yardım yapsak... Ne buyurursunuz? Evet. Sami Efendi Hazretleri hiç tereddüt etmeden tabi de derhal bizim vazifemiz. Biz bu işi yaparız. İnşallah cuma günü siz de buyurun gelin. Ben konuşma yaparım. Cuma'dan sonra para yardımı olur. Gelen Bulgaristan muaciri Türklere yardım topları size teslim ederiz. Siz de onlara verirsiniz diyor. Evet. Cuma günü geliyor büyük bir kalabalık. Tabii Adana eşrafından ya Sami Efendi Hazretleri herkes biliyor. Herkesin tanıdığı ve şehrin eliti hep Ulu Cami'de namaz kılıyor. Zenginler falan. Evet. Sami Efendi Hazretleri hutbe okuyor ve öyle bir tesirli hutbe okuyor ki dinleyenler dinlerken eriyor adeta. Bir fakire yardım nasıl olur? Evet. Ben geçen buradaki yaptığım derslerde geçen ayı ee, Umre'deken Hilton'daydım diye bir yazı oku ok, ok, hatıramı anlatmıştım evet, ee, 2015 Nisan ayında yaptığım Umre'yi anlatırken tabi gönül dünyası bu gönül dünyası Sami Efendi Hazretleri de güzelce anlatıyor cemaat etkileniyor ve o zamana kadar Adana'da camilerde toplanan paranın kat kat fazlası toplanıyor zenginler işte bin verecekse üç bin veriyor. Beş bin verecekse on bin veriyor. Yüz lira verecekse beş yüz lira veriyor. Epeyce bir para birikiyor. O paralar valiye teslim ediliyor. Valilik o paraları bütün e, Bulgaristan'dan gelen fakirlerin hepsine eşit olarak nüfus başına uygun olarak dağıtıyor. Ve ilk yeni geldikleri için Türk parası da yok üzerlerinde. ilk defa o paralarla ekmek alıyorlar, un alıyorlar, soğan alıyorlar, tereyağı alıyorlar. Efendim söyleyeyim, çeşitli, çeşitli gıda maddeleri alıyorlar. İlk defa ayaklarını Türkiye'ye o paralarla atıyorlar. Evet. Hiç para yok, bir şey yok. Sami Efendi böyle Bulgar muhaciri olarak oradan gelen Türklere bu şekilde yapılan yardımı bugün hala Adanalı muhacirler tarafından anılır. Çok zor bir zaman günlerce aç kalmışlar Çöplekler, çöplerden yemek topluyorlar öyle bir daralmışlar tam o daraltı sırasında toplanan para büyük bir ihtiyaç gidermiş. Eğer o konuşmayı Sami Efendi değil başka birisi şehrin müftüsü yapsaymış o paranın onda biri ancak toplanırmış. O kadar tesirli olmayacaktı yani. E, gönülleri yakan su zinak bir konuşma yapmış Sami Efendi Hazretleri. Yani büyük bir insandı Sami Efendi Hazretleri. Bakın görüyorsunuz tarikata girmeyi ikinci üniversite, manevi üniversite olarak kabul ediyor. Yani kafam üniversiteye gitti, olgunlaştı. Şimdi tarikata giriyorum, gönül üniversitesi, tasavvuf üniversitesi. Şimdi kalbimi olgunlaştırıyorum der gibiydi adeta. Evet. Ya. Hümet Hocam, Esat Efendi Hazretlerin tabii Anadolu'nun dışında da pek çok müridi, ...var... bu ...Kalvet de bunlardan bahsediyor... ...Kalvet, Kelami Dergan'dan hatıralar da... ...bu Bosna'daki... ...bu ihvandan Esad Efendi Hazretleri... ...bahsederken... ...bir hatırasını naklediyor... ...bunu dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim... ...tabii... ...Bosna'da... şey Esad Erbili Hazretleri'nin... ...gönderdiği halifeleri vardır... Diyor ki kendisi konuşma sırasında Esad Deribli Hazretleri geçen sene konuşma 1925'e yapılıyor. 25. Geçen sene dediğine göre 1924 senesinde Esad Deribli Hazretleri diyor ki halifelerimden bir tanesini bir mektup ve selamlarımla Bosna'ya görevli olarak göndermiştim. Bu halifem şimdi Sarayova'da Bosna'da uzun süre kaldı. Ve orada gerçekten başarılı oldu. Şu anda Bosna vilayetinde bizim tarikatımıza mensup birkaç bin ihvanımız var. Batı dünyasının başa bölgelerinde de İslam'ın filizleneceğini sizden duymamız bizi fevkalade memnun etti. Paris yakınlarında ...faal halde bir dergah var. Yani o zamanlar Paris'te tabii, bir dergahtan bahsediyor. Pek çok gayrimüslimi... ...o dergah kendine cezbediyor, çekiyor. Ve aslında... ...İslam asla propaganda yapmaz. Yapmadığı halde... ...en çok ihtidaya... ...hidayete masar olan din... ...yine İslam'dır. Hala günümüzde de öyle değil mi hocam? Günümüzde yani yani de. Misyonlerlik teşkilatı var, bizde tabii. yok. Hep Hristiyanlar da var. Ve Hristiyanlar da o kadar uğraşmalarına rağmen Afrika'da başarılı olamıyorlar ama o Liu Masiniu'nun bir müsteşrik olarak 3. milenyumda biz Avrupa'yı, özür dilerim, Afrika'yı Hristiyanlaştıracağız diye bir programı var. Bahsettiği bir program söz konusu. Evet. Bu 3. milenyumda harıl harıl bütün Afrika'nın Hristiyanlaştırılması o söz konusu. Eğer olmazsa ebola virüsü atılarak oranın insansızlaştırılması, sömürülmek üzere. Bu gibi tehlikeler gözüküyor. Allah bu batı dünyasının şerrinden Müslümanları korusun diyelim ne diyelim. Şu anda diyor Esad Erbil Hazretleri Bosna'da iki veya üç bin kadar ihvanımız var. E orada zikir çekiyorlar. Orada vazife yapıyorlar. Yani günümüzde de hocam e, bu İslam'ı var, e, İslam'ı kötü gösterme çabaları evet. var. Buna rağmen yine en hızlı yayılan din yani İslam. Yani yine ee, İslam öyle. Tabiata, fıtrata uygun anlaşılabilir bir din. Efendim burada izin verirseniz bu divanında Esad Erbili Hazretleri'nin divanı Esad'ında bir rubayisi var. Onu teberrüken e, okumaya arzu ediyorum. Buyurun hocam. Şehi, tahtı fenadır, bendi firmanı mevlana. Mehi evc bakadır, mazhar ihsanı mevlana. Nazar yahu, kudadır, membe imanı ikandır. Metafı aşikandır, sahâi meildanı mevlana. Kemâli, kamuranidir, jemali cavidanidir. Siracı zindeganidir ruhu rahşanı Mevlana. Korulsun sağ gar saki, İçilisin şerbeti baki, Bezetsin cümle uşakı, Kadeh nuşanı Mevlana. Koşar şem-i şevistana fedayı cana, pervane, Gelince saf devrana, küle puşanı, Mevlana Zaman şadi Zemin gülşen Kulubi sarikandır şen Edip her kuşe-i ruşen Mevlana Olur Habli emel Mümted makam manevi Emced Ger olsa gâh gâh Esad Gönlü mihmanı Mevlana Mevlana'nın fermanının kulu olan fena tahtının şahıdır. Mevlana'nın ihsanına mazhar olan beka güzeliğinin ayıdır. Mevlana'nın meydanı aşıkların tuhaf ettiği yer, iman ve sağlam bilgi kaynağı, Allah'ın nazargahıdır. Mevlana'nın nurlu yüzü hayat kandili Ebedi güzellik ve mutluluğun kemalidir. Sakinin kadehi kurusun, Baki Allah şerbeti içilsin. Mevlana'nın kadehinden içenler, Bütün aşıkları süslesin, şenlendirsin. Mevlana külahı giyenler, Mevleviler, Devrana koşup semaya başlayınca pervane canını feda etmek için şebistanın mumuna koşar. Mevlana'nın her köşeyi aydınlatan ay yüzü sayesinde saliklerin kalbişen yeryüzü gül bahçesi ve devran mutludur. Ey esat eğer gönül zaman zaman Mevlana'nın misafiri olsa Manevi makamı çok daha şerefli ve emel ipi çok daha sürekli olur. Mevlana aşkı ve sevgisi pirimiz Esa Deribli Hazretleri'nde de mevcut. Ve Mevlana Hazretleri'ni öven bu şekilde bir şiir yazmıştır. Ya. Evet hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Müfredem dinleyenler, bir programın daha bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.